bu sal hala tabi Muhammed bu sal Muhammed güzeller güzeli güzel Mevlamın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 ve bahsediyorduk yürüyenlerin oturanların ve bekleyenlerin sınandığı hani alemlerin sultanının deyimiyle ben beyaz bir kağıt sunulmuş diğer bize tin suresinde buyurulan ah seni takvim ayetinin Ve lakin kalem de sunulmuştu elimize dileyen o ben beyaz kağıda hayri yazsın yürüsün Dileyen kendi nefsine zulmedip şerri yatsın esveri safiliğine düşsün diye. Biz de paylaşıyorduk aşka giden yol aşıkların ayak izlerini takip etmekle ulaşılır aşka giden yola diyerek aşk dininin aşk peygamberinin rahlesinde yetişen aşk peygamberinin Sevgi Padişahı'nın üniversitesinde yetişen aşk filminin başrol aktörlerini sizlerle paylaşıyorduk. Aslında zamanımızdaki tüm dertlerin, aslındaki zamanımızda bulunan bütün sıkıntıların, aslında yüreğimizin derinliklerinde yaşadığımız bütün dalgaların, şükunetinin, devasının hepsinin az saadette bulunduğunu paylaşıyorduk sizlerle ve hakikat ortadayken uydum hazır olan topluma demeyip uydum 18 bin alemin bir tanecik imamı Hazreti Muhammed'e diyen Ebu Zerha Gıffari radiyallahu en son paylaşmıştık sizlerle ve şimdi bugünkü Gafletten Kurtuluşumuz programımıza da gelin şimdi girişimizi yapalım. Konuşulacak çok konu, anlatılacak çok şey var çünkü. Haydi Bismillah. İstedi ol zat-ı yezdan Zuhura geldi Ol sultan ekvan Muhammed Aleme rahmettir ey can Onun nurundan oldu cümle imkan Bu benlikten geçip hakka gidelim Azizim seyri fil eşya gel gidelim Osmanlı devrinin Mümtaz alimlerinden. İsmet Karibullah, Risale-i Kudsiye esimli eserinde Bu beyti, bu beyti sunmuş bizlere Benlikten geçebilmek Hakikatle karşılaştığında Nefsin vesveselerine kulak asmayıp Hayır hayır, doğruya yönelebilmek Yalnızlıkı hissetse de Hani, hani halkımız arasında bir deyim var ya Dokuz köyden kovulacağını bilse de, Doğruyu söylemek, Doğruyu yaşamak, Doğruyu yapmak. Gerçekten zamanımızda yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de bu her halde. Geçen gün bir televizyon programında, Katılmak istediysem de saatlerce, bir türlü bağlattıramadığım kendimi o canlı yayında, alemlerin sultanının hadislerini kabul etmeyen bir kişinin, İsra'yı, miracı, kabir ziyaretini ve hadisleri tümünden red etmesiyle karşılaşınca, gönlümde bir uğruldu köşeyi verdim. Aslında bir bağlansaydım, tek bir ayet de yeterdi aslında. Peygamber size neyi verdiyse onu alınız, neyi sakındırdıysa ondan da sakınınız ayeti Haşır Suresi 6. ayet. Yeterdi aslında da. Kendilerine Nisa Suresinin 65. ayetini çok söylemek isterdim. Nisa Suresi 65. ayette Rabbimiz, Okunmasıyla ibadet olan, ama alemlere rahmet ve şifa olsun için gönderilen güzel kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, Hayır, Rabbime and olsun ki iş bildiğiniz gibi değil. Ey sevgili peygamberim, Onlar aralarına çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, Sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde hiçbir sıkıntı olmaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Bilmiyorlar ki, inkar ettikleri hadislere uymayı Allah ayetlerde zaten emir buyuruyor. Hangi mihrakların, hangi güçlerin uşakları mı diyelim, hangi güçlerin oyuncakları mı diyelim, kuklaları mı diyelim, Oldu belli olmayan bu kişiler, zannetmeyin hakkı bilmiyorlardı. Hakkı bilmemek mümkün müydü? Güneşi görmemek mümkün mü? Bir insan güneşe bakmıyorum diyebilir ama güneş yok diyebilir miydi? Gözünüzü kapatsanız da güneşin sıcaklığı bile varlığını ispatlandırır size. O kişilere bunu demek gerekti aslında. Ve hatırlamak lazımdı. Hakkı görüp hakka yöneleni. Asr-ı Saadet'teyiz. Asıl ismi Kusayn'dı. Yahudi alimlerindendi. İman edince alemler sultanı. Onun adını Abdullah diye koyacaktı. Yahudilerin en dindeni, dindarı. Beni kaynuk Yahudilerindendi. Soyu Hazreti Yusuf'a kadar giderdi. Asil asil bir soydandı. Babası Yahudi alimlerinin önde gelenlerindendi. O yüzden kendisine Tevratı okutur dindar yetişmesi için elinden geleni yapardı. Bir gün ahir zaman peygamberinin alametlerini ve yapacağı işleri anlatmıştı oğluna. Ama anlattıktan sonra tüyleri ürperten bir söz söylemişti oğluna. Oğlum eğer ahir zaman peygamberi ''Harun Aleyhisselam'ın neslinden gelirse, yani kavmimizden gelirse, inanırım, iman ederim. Başka kavimden gelirse inanmam, sen de inanma.'' Ne dehşet bir sözdü. Hakikat ortadayken, benlik yapıp, bizlik yapıp da gaflete düşmek. Aydınlığa koşmak varken, gaflete batmak. Nura çıkmak varken, nar koşmak. Nasıl bir şeydi? O yüzden belki, Benliğinden geçmedikçe, Yani kibrini gönlünden çıkarmadıkça, Cennetin kokusunu bile alamayacak, Kişi diyordu Resul-i Kibre'ye, Habibi Huda, Aleyhissalatü vesselam. Kibir, benlik taslamak. İblisi, Rahmeti kainatı, Kuşatan Rabb'in rahmetinden kovduran işte bu kibir değil miydi? Hakikat ortada iken isyan etmek. Nefsani çıkarların karşısında hakikata perde çekmek. En başta söyledik ya. Verilen bembeyaz kağıdı şer ile doldurmak. Ama babası Resulullah'ın Medine Hizmeti'nden önce Ölecek vefat edecekti Abdullah Abdullah bin Selam'dı Babası vefat ettiğinden beri Mekke'de Alemlerin Rahmet Nebisi Nur davası Aşk medeniyeti İslam'ı yaymaya devam ederken onun işleri, halleri Medine'ye kadar haberleri gelivermişti. Abdullah babasından, Tevrat'tan öğrendiklerine göre kıyasladığında babasının anlattıklarının aynısını görüyordu. Fakat kavmi, akrabaları, arkadaşları Kavmin ileri gelenleri sırf Arap kavminden geldiler diye sırf o ahir zaman peygamberi onlardan gelmedi diye Resulullah'a karşı çıkıyorlardı. Tevrat'ta bildirilenler halbuki gayet açıktı apaçıktı ayan ve beyandı ama inkar İslam tarihini okuyursanız Medine'deki Müslümanların Müslüman olmasına orada yaşayan Yahudilerin sebep olduğunu anlayacaksınız. Ne kadar ibretli bir hadise değil mi? Medine'dekilerin Müslüman olmasına oradaki Yahudiler vesile oldu. Çünkü son peygamberin alametlerini, son peygamberin gerek cismen gerek fiilen işlerini kendilerine onlar anlatmışlardı Ama ne yazık ki Ne yazık ki Her şey ortada da olsa Hakikat de ortada da olsa Nefis ve kibir insanı Hakikatten dalalete Sürükleyiveriyordu Ama i̇bn Selam Abdullah bin Selam hakikatten yüz çeviremeyecekti. Rampim. Kafrets bataklıklarında olan insanlar rahmete ersin diye. Dert, sıkıntı ve keder içinde bocalayan insanlar aşka garg olsun diye. Peygamberini hem de hatem olan peygamberini son Mühür olan bir egamberini göndermişken ben nasıl sırtımı döneyim, nasıl nasıl bile bile hakikati gizleyeyim diyordu kendi kendine. Hayır hayır yapamam bunu ben. Şurada üç beş insan arkamdan iyi diyecek diye dünyadaki ve sonsuz alemdeki hayatımı kaybedemem diyordu. Hayır hayır ben ben yapamam. Sonra halası ile karşılaştı Halacığım dedi Bak Medine'ye kim geldi Kim geldi diyordu halası Hala yapma Hala söyledi söyledin ya Hala hani biliyorsun ya Hani Tevrat'ta bize bildirilen Hakikat ruhu Hani Ahmet gelmiş hala Halası kabul etmek istemiyordu Araplardan gelen mi? Araplardan gelse de Allah'ın gönderdiği elçi değil miydi hala diyordu da Halası karşı çıkacaktı Laf söyleyip azalayacaktı belki Ama aşkı görünce Rahmeti görünce geri dönülemezdi Geri durulamazdı Dayanamadı Alemlerin aşk peygamberinin yanına, onun bulunduğu yere gitti. Ve Abdullah bin Selam diyor ki, Daha ilk gördüğümde, kendi kendime bu kadar güzel, temiz ve berrak bir yüzün sahibi, yalancı olamaz diyordu. Evet, Allah'ın, Hadi isminin tecellisi kalbinde nüfuz etmiş olan rahmet peygamberinin cismine En-Nur Esma-i Celil'e öyle bir tecelli etmişti ki, Mus'ab bin Ümeyr'de olduğu gibi alemlerin sultanının şükutu bile tebliğdi alemlere. Ve sonra dinlemeye başlıyordu alemlerin sultanını arkalardan. Alemlerin sultanı şöyle diyordu. Selamı aranızda yayınız, aç kimseleri doyurunuz, akrabalarınızı ziyaret ediniz, insanlar uykudayken namaz kılınız, böylece cennete selametle girersiniz diyordu. Ve sonra, ve sonra bana yöneldi diyor. Sen Medine alimi i̇bn Selam değil misin? Ey Abdullah Allah için söyle Tevrat'ta benim vasıflarımı, özelliklerimi, hal ve tavırlarımı okuyup öğrenmedin mi diyordu da Abdullah bin Selam hakikati itiraf edecekti Evet öğrendim ya Rasulallah. sonra soracaktı Allah'ın sıfatlarını söyler misiniz? Alemlerin rahmet nebisi İlah Suresini okuyacak de ki o Allah birdir hiçbir şey onun dengi değildir mealindeki ayeti kerimeyi işitince Abdullah bin Selam gözyaşları içerisinde alemlerin sultanına Şahitliği huzurunda Haykırıp Şehadeti getirerek Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu Diyecekti Sonra Kalbindeki aşkın Bütün cüz ilerine nüfuz etmesi sonucunda Ya Rasulallah" diyecekti Yahudiler kadar yalancı, inatçı, zalim kimseler yoktur ya Resulallah. Hiçbir iftiradan çekinmezler. Sizin hak peygamber olduğunuzu Allah'a yemin ediyorum ki, şu kainatı yaratan, şu kainat sanatını yaratıp bu sanatın her zerresine imzasını atan Allah Azze ve Celle'ye yemin ediyorum ki ya Resulallah, onlar öz çocuklarını tanır gibi seni tanıyorlar da, sırf Araplardan geldiğin için seni inkar ediyorlar ya Resulallah. Şimdi benim Müslüman olduğumu duyunca öğrenince olmadık iftiralar edeceklerdir. Bunu açıklamadan önce onları çağırıp yanınızdayken beni onlara sorar mısınız diyecekti. Sonra Abdullah bin Selam perdenin arasına arkasına gizlenecekti. Alemlerin sultanı Yahudilerin ileri gelenlerini çağıracaktı. Yahudilerin önde gelenleri geldiğinde alemlerin sultanı soracaktı onlara. Aranızda Hüseyin bin Selam var. Medine alimi nasıl birisidir. Ne dersiniz onun hakkında diyecekti de onlar başlayacaklardı övmeye. O ey Muhammed o bizim çok büyük bir alimimizdir. Onun gibi hayırlı birisi az bulunur. O doğru sözlüdür. Onun onunla bir şeref deriz. Eğer o olmasaydı buralarda cahil kalacaktık Deyi verdiler. Aman Allah'ım hakikat bu kadar mı inkar edilir aman ya Rabbi hakikate bu kadar mı sırt çevrilir Alemlerin sultanı diyecekti eğer o Müslüman oldu dersem Hemen birbirlerine bakışmaya başlıyorlardı olmaz canım öyle şey diyorlardı Sonra Abdullah bin Selam çıkıverdi karşılarına ve yüksek sesle bütün cüz'ilerine sirayet eden, nüfuz eden aşkın cezvesiyle ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü'' diye haykırıyordu. Ebu Zer'in Mekke'de haykırması gibi, Abdullah bin Mesud'un çıkıp Kur'an'ı tilavet etmesi gibi bütün müşriklerin huzurunda o da Yahudi halkının üzerinde karşısında sesleniyordu. Ey Yahudi topluluğu, evet Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun kuludur, elçisidir. Ey Yahudi topluluğu, Allah'tan korkun. Ey Yahudi topluluğu, Allah'tan korkun. Ey Yahudi topluluğu, Allah'tan korkunuz. Size geleni kabul ediniz. Allah'a yemin ediyorum ki... Beni bir zerreyken bir nutveyken yaratıp şekil veren Sonra bana anne ve baba adı altında iki koruma vererek Gençlik çağıma kadar yetiştiren Bana türlü nimetlerle rızık lütfeden Akıl ve kalp lütfederek Hakikati görebilme şerifiyle beni şereflendiren Allah'a yemin ediyorum ki Siz Resulullah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hak peygamber olduğunu biliyorsunuz Çünkü alametleri Tevrat'ta apaçık. Başka kavimden geldiği için inadınızdan iman etmiyorsunuz. Bunun üzerine Yahudiler, Ey Muhammed diyeceklerdi, İşte bu adam bizim en kötümüzdür, Aramızda bundan daha kötüsü yoktur, En cahilimiz de budur deyip, Olmadık iftiralar edeceklerdi de, alemlerin sultanı tebessüm buyuracaktı. Ey Hâdîoğlu, birinci şahitliğiniz, birinci şehadetiniz bize kâfidir. İkincisi lüzumsuzdur. Size iade ederiz diyecekti. Ve Abdullah bin Selam, yani eski adıyla Hüseyin bin Selam o cüz bütün cüz illerine nüfuz eden aşkla Hakikate yüzü dön, yüzüne dönmüş olmasının Rahmete yüzü döndürmüş olmasının Aşk deryasına dalmış olmanın Mutluluğu ve sevinciyle bir uygunsa eğer Uçarcasına Evine dönecekti Ailesini ve akrabalarını İslam'a davet etti Ay ailem Hakikati biliyorsunuz İşte Tevrat önünüzdedir İşte Musa Aleyhisselam'dan gelen, Avrundan gelen sözler meydandadır. Hakikati nereye kadar gizleyeceksiniz diyordu. Bunun üzerine ailesinin hepsi Müslüman oldu. Bazı Yahudiler de iman edince diğer Yahudiler sarsıldı verdiler büyük kayıplar vermeye başlayınca sözde kendilerince iftiralar atmaya başladılar zamanımızda atıldığı gibi diyorlardı ki ancak diyordu Yahudiler bizim kötülerimiz Müslüman oldu yoksa atalarının dininden dönmezlerdi atalarının dini sonra Ali İmran suresinin 113. ayeti indi Onların Eli kitabın Yahudi ve Hristiyanların Hepsi bir değildir Ey sevgili peygamberim Eli kitabın içinde Bir cemaat var ki Bir topluluk var ki Onlar gece vakitlerinde Secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar nur'a yönelip sırtını nara dönen Abdullah bin Selam'ın iman ettiğine ve hakikati Yahudilere haykırdığına dair Akkah Suresinin 10. ayetinde de Rabbimiz ne kadar ibretli buyuruyor değil mi? Ey sevgili peygamberim! İnkar edenlere de ki eğer Kur'an Allah tarafından gönderilmiş olup da siz inanmayıp inkar ettiyseniz ve İsrailoğullarından bir şahit Kur'an'ı benzerine Tevrat'a göre bu da Allah'ın kelamıdır diye şehadet edip inandı da siz yine de büyüklük taslarsınız. Bana söyleyin kendinize yazık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah kendine zulmeden zalim milleti doğru yola eriştirmez. Müfessirlere göre değerli dostlar Burada geçen İsrail İsrailoğullarından bir şahit kimse Abdullah İbni Selam'dır Çünkü o kendi milletine haykırmış Hz. Musa'ya inan Tevrat'ı Allah kelamı olarak kabul edip de Hz. Muhammed'i ve ona inan Kur'an'ı inkar etmek zulümdür diye Haykırarak Müslüman olma şerefiyle Dünyevi ve Hurevi saadete kavuşmuştur Hani Rabbimiz yine suresinde de buyuruyor ya bizlere, zaten yine suresi, biliyorsunuz Talak suresinden sonra Medine'de nazil olan 8 ayetlik süre, yine açık apaçık delil manasında. Rabbimiz buyuruyor ya hani, müşriklerden ve inkarcılar kendilerine apaçık delil gelinceye kadar, o küfürden, inkardan ayrılacak değillerdi. İşte o apaçık delil geldi, o apaçık delil, Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sayfeleri okuyan bir peygamber Hazreti Muhammed'dir. Ama buna rağmen hala aralarında ayrılığa düşüyorlar. Hakikat ortadayken hala ayrılığa düşüyorlar. Allah onların arasında hükmü verecektir. İnne'llezîne keferû min ehli'l-kitâbi ve'l-müşrikîne fî nâri cehennem, hâlidîne fîhâ. Ulâike hum şerrü'l-beriyy. Ehli kitaptan, Yahudi ve Hristiyanlardan, puta tapanlardan inkarcılar, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Çünkü onlar hakikat ortada olmasına rağmen her şey apaçık ortada olmasına rağmen imandan yüz çevirmişlerdir. Ama bir de öyleleri var ki اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَهُمْ خَيْرُ الْبَر۪يَّ İman edip salih amel işleyenler onlar insanların en hayırlılarıdırlar. Cezauhum inde rabbihim cennetun adnin tecri min tahtiha al anahar <gülüyor> ebeden. <gülüyor> <gülüyor> Rableri katında mükafatları içinde ebedi kalacakları altından ırmaklara akan adn cennetleridir. Radiyallahu anhum ve an. Allah onlardan hoşnut razı. Onlarda Allah'tan hoşnut, razı olmuştur. Hakikat ortadayken, hakikat apaçık ortadayken, sırtını dönenlere ve zamanımıza kadar süren bu gaflete Abdullah bin Selam dur diyordu. Abdullah bin Selam, Yahudi âlimiyken Müslüman olup, İman ile şereflenince, Hakikate ulaşınca, Rahmet deryasına dalınca, Nura garg olunca, Bütün nüfuzu, Bütün vücudu, Bütün cücileri, Hatta bütün atomları, ve Hatta bütün elektronları bile, Nur ile, Uyanıklık haline gelince, Benlikten sıyrılınca, Bizliğe erince, Abdullah olmanın şerefiyle, Allah'ın kulu olmanın izzetiyle, Abdullah olan Allah'ın ipi Hazreti Muhammed'e ve onunla gelen rahmet medeniyetine sarılmanın güzelliğiyle kendini tamamen İslam dinine verecekti. Yahudilerin kendisi hakkında uydurdukları iftiralara kulak asmadı, asmayacaktı. Asmamalığı gerekiyordu çünkü Yahudiler ona iftira ettikçe o Kur'an'a dört elle sarıldı. Rasulullahı gölge gibi an be an iz ve his takip etmeye başlamıştı ve meyvesini daha dünyada almaya başladı. Bir keresinde Rahmet Meclisi Mescinde Mevide Abdullah bin Selam içerideyken içeriye girince Alemlerin Sultanı ona gösterdi ve Ey eshabım Cennetlik biri görmek isteyen varsa aranızda Varsa aranızda dünyadayken cennete eren Cennetlik bir insan görmek isteyeniniz varsa Abdullah bin Selam'a baksın Hakikati görünce Rahmete koşunca iman ile dirilip İslam'ın ahkamını hayatına getirince, Gerek dille ikrar Gerek kar tasdik Ama yetmiyor Fiilende aynı şekilde Devam ettirip Rahmete ermenin sonucunda Allah Habibi'nin sözüyle Ona müjdeyi buyuruyordu Aslında Ama sanki o söz başkası için Söylenmişçesine Allah bin Selam Ebu Bekir radıyallahu anı dediği gibi bir ayam cennette, bir ayam cehennemdeymiş gibi hangisine gireceğimin şüphesi içerisinde, kork ve reca arasında ne rahavete kapılmak, ne düşmek. Rabbimin sumuş olduğu sırat-ı üzere gitmek derdindeyim demesi gibi. Abdullah bin Selam da böyle yapıyordu. Yine bir keresinde Karanlıklara sırtını dönen, iftiralara kulak tıkayan, desinlerden uzaklaşıp hakikata yönelen bir Uveysel Karani gibi Abdullah bin Selam hakkında Resulullah bir sohbet ortamında yine Mescid-i Nebevi'de şöyle buyuracaktı. Ey eshabım! Şu kapıdan ilk girecek olan cennet halkından birisidir. Eshab-ı hep beraber kapıya bakacaklardı. Kolay mıydı? Allah'ın nebisi, Necim suresindeki ayetle, Her konuşması, Her hal ve hareketi Allah'ın denetimi altında olan bir peygamber, Peygamber söylüyor, Kapıdan girecek cennetliktir diye, Herkes kapıya bakıyordu. Ortalık, Sussuz, Sessiz, sakin, Dalgalar durulmuştu sanki. Baktıklarında, Abdullah bin Selam geri verdi. Aynı şey iki kere daha tekrarlanınca yani Resulullah iki kere daha ayrı bir zamanda şimdi gelecek olan cennet ehlidir dediğinde yine karşıya ilk çıkan Abdullah bin Selam olduğunda sahabi-i kiram soracaktı. Ey Abdullah Allah sana bu müjdeyi sence neden ulaştırmıştır? Nasıl ulaştırmıştır? Zamanımıza kadar uzanan bir ibret Ey dostlarım, arkadaşlarım Hakikat ortadayken sırtımı dönmüştüm Karanlığa, nura yönelmiştim Ben zayıf bir kimseydim En kuvvetli ümidim Kalp selametim Yani hiçbir Müslümana karşı kalbimde kötülük beslemem Boş sözleri terk ederim Yaptığım beş vakit farz oruç zekat nafilelerim fazla yoksa da kalbimin selameti bu var ümidim o ki bu kalp selametim Allah için sevmem Allah için kızgınlık hissetmem olsa bundandır diyecekti Abdullah İbni Selam işte İslam insanı insan edendi hani Yunus Emre'nin dediği gibi insanlık vücut olarak ete kemiğe bürünmeye bağlı değildi. Öyle olmadığı için zaten de Yunus Emre diyordu ya ete kemiğe büründüm insan diye göründüm. Hayır hayır. İnsan farklı. Mevlana Celaleddin'in dediği gibi Ey can sen o iki göz penceresinin Arkasından bakan Jansin gerçekten insanlık surette kalmamış, hakiki insanlık, gönlün derinliklerinden bütün cüz iyilere sirayet eden, oradan da insanın hayatına rahmet esintisi yapan bir hayat. Abdullah Efendi selam, nefsini kötü huylardan ve isteklerden tamamen temizleyip terbiye etmişti. Kendisi zengin olduğu halde, Medine çarşısında, bazen sırtında yük taşırdı. Böyle yaptığını görünce kendisini sorurlardı. Senin hizmetçilerin var, çocukların var, onlara niye yaptırmıyorsun diye de. Nefs, nefs öyle bir hadise ki dostlar diyordu. Ben nefsimi denemek istiyorum Böyle basit şeyler nefise ağır geliyor mu, gelmiyor mu? Çünkü Resulullah bir keresinde buyurmuştu ki, kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan, o kibirden arandırılmadıkça cennete girmeyecektir buyuruyordu. Başka bir hadiste de, herhangi bir şeyi kendi eliyle evine götüren, Kibirden uzaklaşır buyuruyordu. Ben de bunun için böyle yapıyorum diyordu. İslam insana ne büyük hassasiyet veriyor. İnsan İslam'ın nuruyla, kalbi ipek gibi oluyor, pamuk gibi. Öyle bir şey oluyor ki. Hani pamuk en ufak şeyden toz kapar sanki. En ufak şeyden kendisini değil, toplumu her şey düşünür tüm canlıları. Acaba şöyle olur mu? Acaba böyle olur mu? Acabalar içinde her anını muhasebe eder. İman insanı öyle bir hale koyuyor ki. Bir keresinde Medine'de bir takım Yahudi topluluğu Resulullah'ın yanına gelerek ''Senin dininde rejim var mı diye, rejim cezası var mı?'' diye sordurmuşlardı. Allah Resulü de soruya soruyla cevap buyurmuşlar. ''Tevrat'ta rejim cezası hakkında ne yazıyor sizce?'' Onlar da inkara kalkışıyorlardı kendi ayetlerini bile. ''Tevrat'ta rejim cezası yoktur.'' diyorlardı. Son Abdullah bin Selam diyecekti. Yalan söylüyorsunuz. Tevrat'ta rejim vardır.'' Bunun üzerine Tevrat getirilecekti. Yahudilerden birisi elini Recim ayetinin üzerine koyarak bundan önceki ve sonraki ayetleri okuyordu. Abdullah bin Selam elini çekleyecekti. Elini çektiğinde Recim ayeti ortaya çıkacaktı. Onlara yönelecekti. Hakikat inkar etmeniz yetmedi. Kendi inandığınız değerlerimi inkar ediyorsunuz bir de? Kibir öyleydi dostlar. Hakikate sırt çevirtirirdi. Rahmet ortadayken aslında Üveysel Karaniler gibi, Abdullah bin Selam gibi, Musab bin Umeyr gibi, Abu Zer el-Guffar gibi, Hakikati yönelebilmekti aslında. Hani adam gibi adam deyimini koyuyoruz ya. Hani bazen kullanıyoruz halk arasında. Adam gibi adam. Adam gibi adam hakikati gördüğünde hiçbir şeyden çekinmeden o doğruya, o hakikate yürüyendi. Allah öyle insanlara müjdeler sunacak. Rabbimiz Cuma Suresinde buyuruyor ya hani, O Allah'tır ki, Ümmiler içinde, Kendilerinden olan, Ve onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, Onları maddeten ve manen temizleyen, Onlara kitap ve hikmeti, Yani, Sünneti öğreten bir peygamber gönderdi. Oysa onlar önceden apacık bir sabıklık içindeydiler. İşte bu ayet tecellisiyle Abdullah bin Selam bulunmuş olduğu ortamıma, siz karanlıktaysınız diye ben de mi karanlığa düşeyim? Siz gaflettesiniz diye ben de rahmetten uzak durayım. Her şey ortadayken, alemlerin Rabbi bana lütfunu göndermişken, habercisini gönderip elçisiyle uyanıklığa davet ediyorken, ben sizin sözlerinize bakıp da nasıl hakikati inkar ederim diye o yüzden haykırıyordu. İnkar etmek mümkün miydi? Keşke hakkıyla araştırılsaydın. Keşke keşke aşka giden yola ulaşmak için aşk filminin başrol aktörü olan gökteki yıldızlar misali önümüze rehber olan Eshab-ı Kiram'ı bir araştırsalardı da zamanımızın insanı oradaki kalıpları görse. Hani karşılaştığımız sorunları orada da olduğunu görse. Çünkü... Allah, vücud ülkemizin padişahı kalp varsa da vezirini akıl tayin etmiştir. Akıl her şeyi kavramaktan acizdir. Ama kalp, gönül birçok şeye vakıf olur. Kalple vezir yani akıl istişare eder ve padişah gönül hükmünü koyar. Abdullah bin Selam böyle yapıyordu. Karşılaşmış olduğu sıkıntılara rağmen, Ezilip laflar altında hengabe altında kalacağını bildiği halde rahmetten yine de yüz çevirmiyordu. Rahmete yüz çevirecekti. Böylece onlar dünyada da ahirette de alemlerin sultanıyla beraber oldular. Ne mutlu onlara. Ve ne mutlu onların izinden gitmek için can atanlara. Ve ne mutlu onların izinden giderek, annelere, annelere olan sevgi ve saygıyı bir güne sığdırmayıp, 365 gün 6 saati annelerle beraber geçirenlere. Ne mutlu İslam'ın aydınlığında gaflete sırtını çevirenlere. Ve ne mutlu güneşi görünce, Güneşe koşanlara Ne mutlu Gönülleri sonbahardayken İslam'ın nuruyla Gönül bahçelerini ilkbahar havasına sokanlara Ne mutlu Nefs Mekkesinden Gönül Medinesine Hicret edenlere Bu haftaki gafletten kurtulur. Radyo sohbet programımızı burada bir noktalarken Sevgili dostlar